Ayda bir. Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç Evet ayda birden bu ayda merhaba efendim ben Eczacı Mustafa Turunç Tüm dinleyenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum Evet bu ayki dosya konumuz İstanbul Eczacı Odası'nın çalışmalarının bir yıllık dönemdeki çalışmalarının değerlendirilmesi çok yoğun bir süreçten geçti ve yoğun günlerde yaşıyor ama sevgili başkan kırmadı bu değerlendirmeyi. Beraber yapacağız. Evet İstanbul Eczacı Odamızın Değerli Başkanı Eczacı Semih Güngör konuğum efendim. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Ee, dinleyen tüm meslektaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Gerçekten e, ben de gördüm bugün e, yine yoğun bir trafik var ama e, sevgili meslektaşlarımıza ulaşmak için de e, önemli bir program diye düşünüyorum. En azından kongreye gelemeyecek meslektaşlarımız İstanbul Eczacı Odamız'ın bir yıllık çalışmalarını radyodan da dinlemiş olacaklar. Bu da önemli bir kazanım diye düşündüm doğrusu. Sevgili Başkan aslında çok rahat bir program olacak benim için. Çünkü siz bir yıllık süreci anlatacaksınız. Ben aralarda belki belli saplamalar yapacağım. Söze nereden başlayalım? Ben en iyisi sözü size bırakayım. Bir yıllık çalışma dönemi e, nasıl geçti diyebilirim. Bak, i̇sterseniz nasıl yapalım e, tarih sırasına göre mi gidelim yoksa bölüm bölüm mü gidelim o konuda siz karar Tabii tarih, tarih, karar verin, tarih sırasına koyacak olursak önümüzdeki e, bu bir saatlik süreçte bunu e, bitirmek mümkün değil. Mümkün değil mümkün ama, mümkün ama değil. özellikle, satır, özellikle evet, satır başları ve önemli konu, gördüğümüz konularda bir kez daha Hı -hı. E, hem geçmişi hatırlamak hem de geleceğe bu konuda ışık tutması açısından da bir takım şeyleri bir kez daha değerlendirmek gerekiyor. Evet. bakıldığında bu dönem e eczacılık alanında çok önemli gelişmelerin yaşandığı çok sıkıntılı bir dönem hala da devam çok, ediyor evet. o açıdan e yönetim kurulu olarak e kendi adıma yaklaşık 2005'ten beri görev aldığım sürece giderek eczacıyı yıpratan e dolayısıyla da yönetimleri de e çalışmarken zorlayan bir dönemin içindeydik ama bu Doğru. dönem Belli farklılıklarıyla bizi yöneticiler olarak ve eczacı arkadaşlarımızı da birebir sıkıntıyı yaşayanlar olarak çok zorladı. Neydi en önemli saptama? İlk defa bu dönem Türkiye Eczacılar Birliği gibi birlik açısından da çok önemli bir süreç olmasına rağmen eczacı tabanının ve ağırlıklı olarak biz eczacı odalarının çok yalnız kaldığı bir dönemdi. Evet. Yani sürecin başına geçtiğimiz seçimin sonuçlanmasından sonra Aralık ayına kadar geçen sürede bakıldığında Türk Eczacılar Birliği o toparlayıcı ve önder rolünü Çok elinden geldiği kadar diyelim oynamış olmasına rağmen ve o konuda da eczacı odalarının tüm desteği vermesine rağmen ne olduysa işte o 4 Aralık e, eczane kapatma süreci ve onun ardından gelen Türkiye Eczacılar Birliği'nin yenilenen seçimleri ve onun arkasından oluşan yönetimin e, hükümetin ağır baskısı altında kalması, deyim yerindeyse tehdit edilmesi bu noktada e, Türkiye Eczacılar Birliği'ni bu dönem devre dışı bıraktı. Bunu evet. rahatlıkla evet. kendi de paylaştığım için e, meslektaşlarımla da paylaşmaktan herhangi bir e, rahatsızlık duymuyorum. Sevgili yani. Başkan görüşünüze tamamen katılıyorum. Hakikaten e, iktidarların sivil toplum örgütleri özellikle meslek odaları bazında belli vesayetleri vardır. Ancak hiç bu dönem kadar buna sessiz tepkisiz kalan bir e, TEP merkeziyetini ben de şahit olmadım. Oradan yola çıkarak evet. meslektaşlarımla gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Aslında çok iki ana başlığı da isterseniz bugüne kadar çok fazla dile getirmemiştik. Kendileriyle paylaşalım. Özellikle seçimli Türkiye Eczacılar Birliği Büyük Kongresi'ne katılanlar bir kısmını yaşadılar. Böyle bir sürecin yaşanacağını İstanbul Eczacı Odası olarak öngörmüştük. Bu öngörüden de yola çıkarak Geçtiğimiz Türkiye Eczacılar Birliği seçimli e, sürecin çok da fazla böyle tartışmalı yaşanmaması, en azından tüm odaların ortak mutabakatıyla tek bir listenin oluşması konusunda da ciddi bir çaba içinde olduk. Hem de özverili bir çabaydı o. Evet, gerçekten ee, samimi bir el uzatış vardı. Ortak Evet. Liste or oradan noktası. yola çıkmak gerekiyor. Keşke o el uzatış, o, o ortaklaşa birlikte yaratalım e, temennisi ve bunun Türkiye Zacılar Birliği'nden bize yansıması onumlu olsaydı da bugün yaşadığımız birçok sıkıntının asgari oranda yaşanmış olacağını o dönem ben inanıyorum. Çünkü evet. O zaman bu kadar yalnız kalmazdık, bu kadar bireyselleşmezdim mücadele. E bu kadar İstanbul Eczacı Odası, işte onunla birlikte 6 Eczacı Odası'nın verdiği mücadele ön plana çıkmaz. Keşke Türk Eczacılar Birliği bu işte önder rolünü üstlenir ve gerçek anlamda belli kazanımlarla yeterli olmasa da bugünkünden daha iyi, iyi ekonomik pozisyonda olurdu Eczacılar diye düşünüyorum. O dönem çünkü Türkiye Eczacılar Birliği'nin kapısını çaldık, şahidi Kocaeli Eczacı Odası Başkanı'dır. Doğru. Ve Türkiye Eczacılar Birliği'nin o dönemki ve bugün de devam eden Sayın Başkan'la biz her türlü desteği vermek kararlılığında olduğumuzu, başkanlığının ve genel sekreterin devam edebileceğini, yönetimden devam etmek isteyen arkadaşların da görev alabileceklerini sadece kalan eksik e, üyelerin de birlikte görüşerek, konuşarak belirlenmesi ve üretecek ve iş yapacak bir anlayışın Türkiye Eczacılar Birliği'ne gelmesini bunun karşılığında da kayıtsız sarsız bir desteğe kendilerine odalar olarak sunacağımızı açıkladık. Söylettim. Hiçbir yönetim talebimiz olmadığını da ısrarla altını çizerek belirttik ama süreç tabi dengeler üzerine kurulan yönetim anlayışlarının yine bu dönemde devam ettiği bir süreç bizi beklediği için bu söylem çok da fazla ciddiye alınmadı. Kongre'de bunu yeniledik, bir başka şekilde yeniledik. Bu sefer de Türkiye'deki eczacılarının %40'ından fazlasını temsil eden üç büyük odanın, kitlesel olarak söylüyorum yani büyüklüğü evet. çok fazla ön plana çıkartmayı sevmiyorum, e, neredeyse %40'ını temsil eden İstanbul, Ankara ve İzmir'in, Birlikte oluşturacağı bir listenin de e, yaşanacak sürece büyük katkı vereceğini de dile getirdik. Hatta bunu da yine Koçeli Eczacı Odası Başkanımız, Başkanımız kürsüden. Başkanımız dile, evet, dile getirdik kürsüden ama bu e, deyim yerindeyse yerden yere vuruldu. Halbuki bugün görüyoruz ki çok önemli bir e, teklifti o. Eğer 3 oda... Ve ona destek verecek tüm eczacı odalığıyla oluşturacak e, arkasına eczacının gücünü almış Alın. ve evet. direnen bir yapı bugün e, bizi bir noktaya sürüklemezdi. Neden sürüklemezdi? En azından işte o kadar kolay boyun eğmezdi, O kadar sessiz kalmazdı. Ve sözleşme süreçlerini daha iyi değerlendirildi. Yani sürece baktığınızda aralık sürecinden sonra yalnız kaldınız. İstanbul Eczacı Odası o yalnızlığı işte 5 eczacı odasının özverili çalışmalarıyla elinden geldiğince bir Kapatma kararlı uğraştı. mücadeleye dönüştürdü. Bunda başarılı oldu mu? Kısmen başarılı oldu. Evet. Çünkü oda bazında yaptığınız mücadeleler ancak sesinizi çıkartmak, yanlışlıkları ortaya koymak ve doğru taleplerle Türk Eczacılar Birliği'ni yine olabildiğince motive etmek, yönlendirmek oluyor. Bunun dışında kamuoyu oluşturmak için işte gerektiğinde alanlara çıkmak yahut hazırladığınız raporlarla ee, bu konudaki muhatapların kapısını çalmak. Bütün bu yolları denedik. Evet. Bütün bu yolların üzerine e, çok da fazla denedi e, denediğimiz değil de kullandığımız doğru bir yöntem olan yargının bağımsızlığı ve yargının e, bizim haklılığımız karşısındaki kararları da bulunuyoruz. E, İstanbul Eczacı Odası'nın bu dönemki Eczacı'ya yönelik yaptığı yoğun çalışma ve başarılarla e, birebir örtüşüyor. Yani e, yargının kararları birçok şeyi engelledi, birçok şeyi evet. öteledi, birçok şeyi durdurdu. İşte bunları çok tekrar tekrar saymak istemiyorum. Çünkü meslektaşlarımız da birebir yaşadık. İstanbul Eczacı Odası'nın bir başka özelliği de tabanı ile birlikte yaşıyor her şeyi. Tabanından bağımsız, tabanından habersiz tek bir adım atmadık. Atmıyoruz, atmayacağız da doğru olan odur. internet üzerinden yayınlarla, birebir bilgilendirmelerle süreci bilgi değilsen. de yaşayan. oradan geliyor zaten. Evet. Ortaklaşa bir şeyleri. Evet. En edin. çok tartışılan o dönemde neydi? Türkiye Eczacılar Birliği'nin ısrarla yanlış olduğunu ve eylem sürecine baltaladığını dile getiren ve bugün de aynı söylem üzerinden İstanbul Eczacı Odası ile belli bir mesafeli tavrı sürdüren ve odaları da buna Açık söylemek gerekirse inandırmaya çalışan ama bir sürü Türkiye'deki taban tarafından da kabul edilmeyen bir söylem vardı. Biz e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sözleşmelerimizi tek taraflı fes etmesi ve birebir sözleşme yapacağım dediği dönemde hı hı. yargıya başvurduyduk haklı olarak. Çünkü evet. elinizde o noktadan sonra tek güvenilir yol haklılığınızı ortaya koyacak yargı güvencesine başvurmaktı. Yargıdan alacağınız bir karar sizi daha güçlü kılacak. Ve biz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ve özellikle Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın eczacılarla ilgili aldığı tüm kararları bir anda yok sayan iki yürütmeyi durdurma kararı aldık. Biri işte birebir sözleşme yapma hakkını ortadan kaldıran evet. yürütme durdurma evet. kararıydı. Biri de tek taraflı sözleşme feslinin iptaliydi bu Türkiye'de mevcut protokolün devamı anlamına geldi ve işte bu noktada Türkiye Eziyacılar Birliği bizi başlattığı bir eylemlilik sürecini baltalamakla suçladı. Bir ortada başlamış bir eylemlilik süreci yoktu. yoktu. Türkiye Eziyacılar Birliği belki de son noktada ne olacağını bilmeden e, sözleşmenin e, süresinin dolmasını ve o noktadan sonra karşı tarafın atacağı adımı bekliyordu. Hatta siz bu yürütmeyi durdurma kararı aldıktan sonra bence Tebin o döneme kadar ki basiresiz yönetiminin de bir nefes almasını sağladınız. Ayrıca eczacı Esasında... o konuda çok kafası karışıktı ve telaş içindeydi. Onu da yok ettiniz. Teşekkür etmesi Esasında gerekenler Türkiye'de... sizi eleştirdi. Sağ olun. Doğru söylüyorsun Mustafa. Esasında bir şeyi önledik biz. Türkiye'de Eczacının belki de hiç istemediğimiz bir şekilde bölünmesini getirecekti evet. ortaya. Çünkü bakıldığında özellikle ekonomik gidişatın giderek eczaneleri SGK'ya bağımlı kılması, reçete e, akışının bir an kesilmesinin zaten e, yaşamayla kapanma arasında mücadele eden yani, eczane için çok önemli giden, olduğu evet, bir süreçte evet. e, çok da fazla inandırıcı olmayan bir TEP yönetiminin ilacı vermeyin hastayı çevirin yahut da bu konuda e, karşımızdakini bu yolla e, yola getiririz e, söylemi çok tartışılacak, sonucu belli olmayan bir söylemdi. Bunu bizzat e, birçok eczacı odası başkanı e, işte bu kararın çıkmasından sonra yapılan başkana danışma kurulunda açık yürekle dile getirdiler. Yani biz tabanımızın bu konuda çok da fazla uzun süreli böyle bir e, Eylem, eyleme e, dayanamayacağını e, kaldı ki bu konuda e, çabuk çözülecek e, yapı. yapımızın olduğunu da hı hı. dile getirdi Ha İstanbul açısından biz bunu bir, derin bir şüphe duyarak e, bir yargıya gitmedik Türkiye'nin genelinde e, herkesin endişe duyduğu İstanbul'daki meslektaşlarımızın dahi evet. kendi içinde tartıştığı bir konuydu hala da tartışılıyor o süreçten bugüne kadar bakıldığında o kararın son derece doğru olduğu da ortaya çıktı ve bu alınan kararlar esasında Türkiye eczacıları birliğinin eylemlik sürecini ötelemedi, ertelemedi, baltalamadı. Tam tersine ona güç de kattı. Yani bundan sonra istediği eylemi yapabilecekti Türkiye eczacıları birliği ve bunun karşısında sözleşmelerimizi feshetme ve birebir sözleşme hem yapma ver, şansı yani. da karşıdaki evet. kurumun kalmayacaktı. Hı hı ama ne oldu işte o protokol devam etti ben protokol süreçlerini hep de, e, her zaman dile getiriyorum ve söylemeye de devam edeceğim yani protokollerdeki kayıplarımız önemli tabi ama protokollerdeki önemli gördüğümüz kayıpları daha iyi protokollerle yahut da farklı noktalardaki başarılarla çözebiliriz yahut da değiştirebiliriz mümkün, evet. ama yasal düzenlemeler karşısındaki kayıplarımızı bir daha telafi etmek asla mümkün değildir evet. o bakımdan o süreçten sonra işte Türkiye Eczacılar Birliği'nin işte kapatma sürecinden sonra üzerindeki baskı karşısında sessizliğe bürünmesi ve o sessizliği ve eylemsizliği bugüne kadar sürdürmesi ondan sonra geçen sürede Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ki hayatımızı artık her noktada belirleyen bir bakanlık haline gelen çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın denetiminde ve bir nebzede olsun Sağlık Bakanlığı'nın inisiyatifiyle Giderek üzerimizdeki baskı çok ağırlaştı. Evet. İşte buna ne diye koyuyor? Ardarda arda gelen uygulamaları örnek gösterebiliriz. İşte önce medula sisteminin devreye girmesi, ardından ilaç takip sistemi uygulamalarının adım evet. adım başlaması. O dönem yaşanan kepazelikler ve buna Türkiye Zaycılar Birliği'nin tamamen sessiz kalması, sadece yapılan uygulamaların duyurucusu pozisyonuna girmesi ki hatta Türkiye Zaycılar Birliği'nin bu konuda biz neredeyse onların sesi olmakla suçladık e, ve, pek çok meslektaşın da özel kalem e, yani müdürlüğü 2000, yapıyorsunuz 2000, diye 2010 var yılı evet. e, o noktadan sonra kendimizi savunma ve bulunduğumuz noktayı kaybetmeme e, mücadelesine i̇şte, dönüştü evet. Yargı bu konuda işte uygulanan yeni yönetmelikler genelgeler ve haksız uygulamalarla ilgili sürekli durdurma yürütmeyi durdurma ve iptal kararları verdi. Bunlar bir nebze olsun eczaneleri rahatlattı. Bunun dışında işte İstanbul Eczacı Odası diğer odalarında desteğiyle koyduğu mücadelede işte yaptığı miting bir takım yürüyüşler, önemli günlerdeki açıklamalar ve karşı çıkışlar ve o susmayan ve rahatsız olduğunu dile getiren anlayışıyla tüm Türkiye'deki eczacının sesi oldu. Yani bu evet. bakıldığında e eczacı açısından önemliydi İstanbul eczacı odasının yaptığı. Bunu çünkü Türkiye'de eczacı tabanından gelen olumlu tepkilerden görüyoruz. Evet. Yani e bunu keşke Türkiye eczacılar Birliği'nin önlemlinde 53 eczacı odası ile birlikte evet, yapabilseydik, yapabilseydik, bugün çok daha güçlü bir konumda olacaktık. Bulunduğumuz konum. Bugün çok kritik bir noktadayız. Bir başka e, şanssızlığımız var. E, hem son dönemde referandum sürecinin araya girmesi ve bunun ardından önümüzdeki yıl yaşayacağımız genel seçim. Türkiye'de hem Siyasetin yenilerden belirleneceği, hem de taşların belki yeniden e, dizileceği, bu bakımdan da bizleri çok e, yakından ilgilendirecek sonuçların ortaya çıkacağı bir süreç. Çok da kritik bir süreç. Evet. Onun için bu, bu bir yılı mümkün olduğunca az hasar görmek, eczacıyı en minimum kayıpla bu işin dışında tutma mücadelesini bir an bile e, ortamı boş bırakmayarak sürdürdük. İşte sanayi üzerinde oluşturduğumuz baskı, e, orada oluşan raf zararlarının belli miktarının karşılanması konusunda ortaya koyduğumuz dirayetli tavır, bunun yanında diğer odalara sürekli mesaj ileterek bu konuda Türkiye Eczacılar Birliği'ni birlikte motive edelim ve bu işin içine katalım çabası bırakın toplantı yapmayı birbirinden habersiz olan örgüt tabanını bir noktadan sonra bu zorlamalar işte birkaç toplantı yaparak en azından bir takım konularda ortak açıklamalar yapmaya kadar götürdü. Götürdüm, evet. ee, işte İstanbul'a İzmir ve Ankara Eczacı Odası'nın ortak deklarasyonu daha sonra odaların ortaya koyduğu deklarasyon hep İstanbul Eczacı Odası ile birkaç Eczacı Odası'nın buna işte son deklarasyonda Adara-Gaziantep odalarında desteğini ortaya koyduklarını da teşekkür ederek dile getirebilirim. En azından Eczacı'nın tekrar ses veren, sesi yükselten bir yapı olduğunu, asla mücadeleden vazgeçmeyeceğini de ortaya koyuyordu. Bu ümitli gelişmelerdi ama yeterli mi? Değil. Evet. E, çünkü çok daha e, sıkıntılı bir dönem bizi bekliyor. Esas bugün konuşmamız gereken geçmişte neler yaptığımız diyor. Çünkü neleri yaptığımızı Ezacı bizimle birlikte yaşadı, gördü. Yani en azından onların adına direndiğimizi, onların adına mesleğimize sahip çıktığımızı onların adına e, elimizdeki her türlü olanağı kullandığımızı görüyor, biliyor. Bunun dışında işte günlük İstanbul Eczacı Odası'nın işleyişinde her zaman olduğu gibi eksiksiz ve kusursuz ve sorunsuz bir e, hizmet vermeyi, sürdürmeyi amaçladık. Bunu da büyük ölçüde başardığımızı düşünüyorum. E, Sanıyorum işte, daha iyi hizmet anlamında bulunduğumuz Mecliköy'deki bir e, ne diyeyim binanın içinde bir kat daha tahsis ettiniz değil mi o... esasında önümüzdeki döneme yönelik, yönelik e, çalışmalarımız içinde bu, o. ilk adımları bu dönemde var bu dönemde evet bu dönemde yaptığımız işte e, yayın şeklimizi devazı gösteriyorsunuz bir yıllık çalışmalarınızı az buçuk bilen ve değerlendiren bir arkadaşın olarak e, ikinci bölümde önümüzdeki döneme dair şeyleri konuşalım bu dönemde dönemi de hemen bir yıllık dönemi böyle iki satırla da geçmeye çünkü yaptığınız çok şey var ben biliyorum en azından. Esasında <gülüyor> arkadaşlarımızda sevgili meslektaşlarımızda bunu paylaştık. İki dönemdir mesela çalışma raporunu biz internet üzerinden yayınlıyorduk, basmıyorduk. Ama bu dönem öyle şeyler yaşandı ki tarihe geçmesi yazılması Doğru. gerekiyor. Yani belgeli olsun, kayıtlı bu dönem, olsun diyorsunuz. Ve bu, dönemin, kayıt evet, bu dönemin sonrası, yani 2010 ve 2011 yılı belki de bu mesleğin geleceğini belirleyecek bir takım gelişmelere sahne olacak. İşte burada yapılan yanlış adımlar, hatalar ve kimlerin nerede nasıl durduğu, Türkiye'de eczacılığa nasıl baktığının bir kitapta ee, bir yere yazılmasını ve kalıcı olmasını istedik. Yani bu başucu kitabıdır. Ee, Hayli'de e, ekleriyle birlikte e, kalın bir kitap oldu çalışma raporu. Bu bir yılda neler olduğunu her şeyle anlatıyor. Bizim ne yaptığımızı yapamadığımızı buna karşı yapması gerekenlerin nasıl bir yol çizdiklerini gösteriyor. Bu bir e, ileride yıllar sonra Dilerim benzeri sorunlarla karşı karşıya Kalmayız çünkü inancım o O konuda çok hiçbir tereddütim yok Bu meslek biz var oldukça devam edecek Kimse bunu engelleyecek Bir pozisyon alamayacak Böyle bir şey söz konusu bile olduğunu Düşünmüyorum ama böyle bir tehlike Var mı derseniz onu ikinci bölümde Sizlerle <gülüyor> paylaşacağım <gülüyor> Evet ezacıyı rahatlatacak bir takım Çalışmaları Hı -hı. yapıyoruz yapmaya devam Ediyoruz içinde bulunduğumuz Türkiye mesajı Türkiye genelinde bakıldığında çoğu eczacı odamızın müstakil binaları var. Daha da iyileri olmasını diliyorum. Ama İstanbul gibi bir metropolde böyle bir yapıyı oluşturmak, hele de eczacının kolay ulaşabileceği bölgelerde bugünkü ekonomik yapıyla çok da mümkün görünmüyor. Ki İstanbul bu eczacısı açılar, bunların hepsine tümüyle layık bir kesim. Kesinlikle daha iyisine layık. Ee, bu bulunduğumuz kat ve bina... Ulaşım açısından eczacının çok tercih ettiği kolay bir bölge olduğu için özellikle burada hizmeti daha da rahat hale getirmeyi hedefledik. Birinci kattaki e, boş alan bölümü kiraladık. Dilerim ileride belki bundan sonraki yönetimlere nasip olur. Orayı da satın alırlarsa çok daha iyi olur. Orayı işte dağıtım hizmetlerimizin sürdürüleceği kan ürünleri, diyaliz ve evet. e, yatan hasta hizmetlerinin sürdürüleceği birim olarak kullanıyoruz. E, Kiraladık. 6 e, kattaki sinema salonumuzu, konferans salonumuzu biraz daha büyüterek, daha da aktif hizmet verecek hale getirerek birinci kata taşıdık. İki ve 6 katlarda yaptığımız değişikliklerle de e, daha sık toplanabileceğimiz, eczacıya daha rahat hizmet vereceğimiz bir alanı yaratmaya çalışıyoruz. Özellikle ikinci katta meslektaşlarımız hizmet alımı için geldiklerinde dinlenebilecekleri ve vakit geçirebilecekleri bir yer yoktu. Oraya bir e, çok büyük olmasa bile bir kafeteryayla onlara sürekli geldiklerinde oturup sohbet edebilecekleri ve ...zaman ayırıp bizde de daha rahat bir ortamda görüşebilecekleri bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Bütün bunları da bu ayın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Çünkü 2011 yılın artık demin de dediğim gibi bizim açımızdan çok kritik bir süreç. Bunun tespitini yapmak gerekiyor. Buna yönelik de Eczacı'yı... Ne olacaksa onu hazırlamak gerekiyor. Evet. Peki sevgili başkan ben çalışma raporlarına hep dikkat ederim. Zaman zaman da fırsat bulduğumda da eleştiririm. Kimi çalışma raporları çok hacimli kitaplar olur. Bunu Türkiye İzacıları Birliği'nde de genel alışkanlıktır. Her türlü yazışmayı içine koymak mümkündür. O zaman kitaplar devasa kitaplar haline gelir ama bazı kaynakları ekonomik kullanmak ve neticede kağıt tüketimini de azaltmak için hep e, yani bazı yapılan şeyleri satır başlarıyla veya çok önemli şeylerini koyarak bir çalışma raporu hazırlamak mümkün diye hep benim böyle bir görüşüm vardır. O anlamda değerlendirdiğimde birçok şeyi çok özetle geçtiğinizi görüyorum. Yani kitabınız isteseydiniz bunun üç misli kalınlığında bir kitap olabilirdi çalışmalarınızın. Burada özellikle ilgili. kitapta vurguladığımız, olması gerektiğine inandığımız şeyler. Bakın onu gözlemliyorum çok evet. Önemli bir hukuk mücadelesini sürdürdük biz. Bugün de hukuk büromuzu bir ayrı yere koyuyorum. Yani hakikaten evet, oradaki arkadaşlarımız özverili ve mesleğin sorunlarına çok doğru yaklaşan bir anlayışla bu dönem çok önemli davalar kazandılar. Yani çok kritik kararların alınmasını sağladılar. Onların çok aklınıza gelen bir iki bunlarla ilgili işte yürütme durdurma kararları. Bizi dinleyen kararları, meslektaşlar bir kez daha Mesela en son karar meslektaşlarımız da yakından ilgilendiriyor. Daha kendileriyle de kamuoyuyla da paylaşmadık. Biliyorsunuz sözleşme bedellerine yönelik bizim açılmış bir davamız vardı. Oradaki davayı da sürekli Türkiye Eczacılar Birliği ekonomik yapısını sıkıntıya sokmak ve böyle bir yapıyı baltalamakla ki, evet. tamamen yanlış bir yaklaşımdı 2007 yılında o dönem belki eczanesi olmayan arkadaşlarımız bile var 2007 yılının sonunda Türkiye Eczacılar Birliği 2008 sözleşmelerinde ki o dönem SGK tek bir çatı altında birleşmişti evet. tek bir protokol yapılıyordu çok fahiş bir fiyat belirledi 500 lira o da ezane başına bu fiyatı belirlerken de temel olarak şunu aldı çok basit bir mantıkla gitti süreç kısa olduğu için 2007 yılında Türkiye Eczacılar Birliği bu konuda ne gelir elde etmişse o rakamı 2008 yılında toplam Durabilmek SGK anlaşmalı olan eczane sayısını böldü Döldü, çıkar ve çıkan rakamı 500 lira olarak talep etti. Bu son derece yanlış bir tespitti. Çünkü son Türkiye'de adaletsiz, evet. adaletsiz ve yanlış bir tespitti. Türkiye'de 2007 yılı baz alındığında özellikle SGK dışında birçok kurum vardı. Onlarla anlaşmalı eczaneler vardı. Onların sözleşme bedeli gelirleri vardı ve İstanbul bu konuda en fakir olan ildi. Evet. Yani İstanbul'da konsolde bütçeye tabi kurumlarla anlaşan 975 eczane varken Anadolu'nun birçok ilgininde her eczane anlaşmalıydı. Onlar daha çok sözleşme parası veriyordu. İstanbul Anadolu'nun 2000... o yüzden çok ciddi tepkisi çıkmadı sevgili başkanım. O nedenle. E ya yani baktılar ki rahat... tek tek alacaklarında evet. rakam çok daha yüksek 1 trilyon, lira. yani evet. 1 trilyon 350 milyon lira o zamanki parayla yani 1 trilyon 350 milyon lira 2007 yılında eczacılar İstanbul Eczacı Odası Türkiye Eczacılar Birliği'ne sözleşme bedeli ödemişti. Biz de aynı basit mantık üzerinden Türkiye Eczacılar Birliği'nin yaptığı basit mantık üzerinden kurumu hiçbir şekilde zarara uğratmamak ve meslektaşlarımızda bir haksızlığa meydan vermemek için 2008 yılında SGK anlaşması yapacak eczacı adedine 2007 yılında aldığımız parayı böldük. Çıkan rakam 235 liraydı. Onun da %10 fazlasını kirlendirdik her yıl arttırdığımızı varsayarak evet. 250 liradan sözleşmeleri sattık ve bir siyasi sorumluluğu aldık çünkü çok ciddi bir sorumluluktu e, bunu tüm meslektaşlarımızın iyi bilmesi gerekir gerçekten evet, bu, burada bunun, çok ciddi bir siyasi sorumluluğu aldınız ve bunun, bunun sorunlarını olur. hala ekonomik anlamda yaşıyorsunuz Yaşamaya devam ediyoruz Onun ondan da bir, sonra bir, kısaca anlatırsanız bir ekonomik abluka ile sizinle. karşı karşıya kaldık evet. tabi bizi diğer eczacı odaları da bireysel davranmakla ve şeyle suçladılar. Ee, popülizmle, popülizmle değil ama hiç alakası yok. Bu bir tepkiydi. Bir meslek örgütü tabanının çıkarlarını korumak zorundadır. Burada kaybeden tek oda hesabı kitabı yapalım. İstanbul Eczacı evet. Odası ve evet. onun üyeleriydi. Ve sonuç itibariyle bu iş yargıya taşındı. İki seneyi aşkındır devam eden bir dava var. Biz sözleşme alamadığımız için çünkü parasını ödemeden sözleşme vermiyorlardı. Evet. Karşılığı olmayan çekleri vererek kendimizi riske atarak bugüne kadar hizmeti aksaksız sürdürdük ve çok minimize ekonomik olarak yaşadık. Evet. Bunu bize açıkçası yaşattılar. Yaşatmaya da devam ediyorlar. İşte bu konuda hukuk yine ön plana çıktı. O iki senedir devam eden dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı ve idari mahkeme bizim haklı olduğumuza karar verdi. Tebrik ve ediyorum. Bak, şu anda Bunu, bunu duymamıştım. Yani Türkiye Eczacılar Birliği tabii bu kararı itiraz edecektir. Olabilir, yani taşıyacaktır. Mutlaka, Gene mutlaka. bir süreç var önümüzde mutlaka. ama en azından Önemli. İstanbul Eczacısının e, ekonomik olarak her zaman Türkiye Eczacılar Birliği'ne katkı verdiğini ve vermeye devam edeceğini ama bunu kendi sınıfı kendi ödeyebileceği gücü olan sınırlar içinde yapması gerektiğini de ortaya koymuş olduk. Bu tür ve buna benzer bakıldığında işte 2008 yılından başlayarak özellikle 2009-2010 yılında ardı ardına SGK'nın çok Açık, haksız bir takım e, yönetmeliklerle, genelgelerle e, uygulamaları oldu. İlaç takip sisteminin bir takım ayrıntılarına yönelik davalar açıldı. Bunlar e, kazanıldı. Tamamı kazanıldı. Yürütmeyi durdurma kararları alındı. Mesela belediyelerin uygulamalarına yönelik işte e, bir takım eczanelere yönelik e, özellikle bakıldığında hep yürüyen hükümet uygulamalarına yönelik davalarımız oldu. Bunları çok detaya girip boğmak istemiyorum. Aynen. Ama hukuk tarafını çok iyi işlettik. Sesimizi çıkartma tarafını çok iyi işlettik. Ama elde edemediğimiz ve bizim de bu konuda çok rahatsız olduğumuz bir yön var. Ekonomik olarak eczacının cebine tek bir kuruş bile bu dönem koymak mümkün olmadı. Hamonda işaret ki, ediyorsunuz, bunu bu bir e, birlik politikası ol, o, olursa eğer bir sonraki bir e, bir noktaya kadar yetecek. Meslek odaları olarak bizim yapmamız gereken bu konuda atılan adımlara destek olmakta onu olmaya devam ettik. ...tespitleri ortaya koyduk... ...eczacının kayıplarını ortaya koyduk... ...ve koydukların telafisi için atılması gereken... ...adımları çok net ortaya koyduk... Evet. ...fakat bunun karşılığı ne yazık ki... ...bugüne kadar gelmedi... ...buradaki üzüntüm şudur... ...yola çıktıklarında... ...kaybedecek tek bir eczanemiz yok tek bir eczanemiz bile eğer kapanacaksa biz tümden kapanırız sloganıyla eczane kapatan anlayış evet. bugün İstanbul'da sadece son 3 ayda 300 tane kapanan ne, eczaneye ne diyecek evet. bu eczacılara ne cevap verecek şimdi ortada böyle bir sorun var ve bu, bu sorunun daha biz başındayız evet. çünkü bu, bu görünen yüzü Aralık diyorsun. ayında başlayan süreçteki eczanelerin ekonomik kayıpları Mayıs ayından sonra gerçek anlamda ezane ekonomilerine yansımaya başladı ve giderek de devam ediyor. Mesela fiyat düşüşleri devam ediyor. Devam Hala her diyecek. hafta 5-6 kalem ilaçta fiyat düşüyor ve tek bir kuruşunu ilaç sanayi karşılamıyor. Bunun karşılığı olarak iki defa özellikle zorla toplantısını yaptırabildiğimiz başkanlar danışma kuruluna bunu getirdik. Dedik ki bu konuyu çözeceksiniz. Sorumluluğunuzdur. Bu konuda taahhüt aldınız. Bu taahhütü yerine getirin. İkisinde de bize verilen biz birlikte örgütlü bir mücadeleyi sürdürmek durumundayız. Bireyselliği bir kenara koyacağız. Türkiye Zacirah Birliği bu konuda bir çalışma yürütüyor. Yakında sizlerle paylaşacağız olduk. Hala şey, bizlerle paylaşacaklar. Netice yok değil mi? Aradan geçti 3 üç ay. Üç ay. Şimdi bu noktadan yok. sonra birey olarak bir adım attığınızda... Vay efendim bireysel davrandın. Yani örgütü o bir, bir yana koymakla doğru suçlanıyorsunuz. Doğru suçlamalar değil tabii. Bunu tabanda Sessiz algılıyor. Sessiz kaldığınızda bu yani. sefer taban tarafından... Bir şey yapmamakta doğal olarak Suçlanır, eleştiriliyorsunuz, suçlanıyorsunuz. Bunun bir orta yolunu bulmak durumunda. Türkiye eczacılar bile önümüzdeki bir yılı artık iyi değerlendirmek zorunda. Peki sevgili başkan bir mola verelim efendim. Ancak mola vermeden evvel bir teşekkürüm de yine size ve yönetiminize olacak. Eczacılarımıza en azından bu söyleşiyi duyurabilmek adına bir radyoyu da yaratan bir yönetimsiniz. Bunun... <gülüyor> Koordinasyonu da görev alan bir arkadaşınız olarak gerçekten bir kez daha sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bir e, evet bir müzik arası verelim. E, eczacılarımızın son dönemlerdeki uygulamalar ve düzenlemelerle beraber umudu biraz e, umutsuzluğa doğru dönüşüyor. Ancak e, umut her zaman var ve Bülent Ortasel söylesin bana bir umut ver.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 Biraz umut ver, biraz umut ver, biraz umut ver, ver ki yeniden başlasın bana biraz umut ver. Evet sevgili dinleyenler ayda bir devam ediyor. Programımızın birinci bölümünde İstanbul Eczacı Odamız'ın bir yıllık çalışma dönemini sevgili başkanla değerlendirdik. Evet İstanbul Eczacı Odamız'ın değerli başkanı Semih Güngör konuğum özellikle bana da dedi ki ilk bölümde bunu değerlendirelim. Ne yaptıysak yaptık ki çok şey yapıldı ama önümüzdeki bir yıl Eczacı için çok önemli bir yıl bununla ilgili de bir şeyler konuşmak lazım söylemek lazım dedi. Evet sevgili başkan ilk bölümdeki çalışmalarınızdan sonra önümüzdeki bir yılın değerlendirmesini öngörülerinizi alalım. Nedir Eczacı'ya e, sunulan bir yıllık dönemdeki tehditler tehlikeler? Şimdi bakıldığında bu bir yıl bizim açımızdan tekrar altını çizmek gerekirse süreci mümkün olduğu kadar en az hasarla atlatmanın e, çabasıydı. Yani ee, meslektaşlarımızın giderek içinde yaşadıkları ekonomik girdabı bir anda çözmek mümkün değil, kolay değil. Ee, bunu niye söylüyorum? Çünkü e, Türkiye Eczacılar Birliği'nin geçtiğimiz aylarda yaptığımız bir ziyaretle e, bu konuyu tekrar dile getirdiğimde, yani siz e, kapatma e, sürecinde Ezaciye yönelik çok net mesajlar verip talepler ortaya koymuştunuz. Bunları biz de dile getirdik. Bizim de taleplerimizle örtüşüyordu. Bugüne kadar tek bir tanesi yerine gelmedi. Bununla ilgini ne düşünüyorsunuz dediğinde Sayın Başkan o dönem biraz ağır olmak gerekir demişti. Yani kolay değil. Biz Türkiye'de katılım paylarının kaynaktan kesilmesi için 10 yılı uğraştık. E, eczacılarımızın da işte bir takım e, ekonomik hakları alabilmeleri için biraz beklemeleri gerekecek. Yani dedim ben bir 10 yıldan bekleyecek. Yani 10 yıl bekleyecek eczacının hali, hali durumum var dediğimde buna bir cevap alamamıştık. Yani e, görüntü şunu gösteriyor bu rahatsız edici. Önümüzdeki yılda Türkiye Eczacılar Birliği'nin bu döneme kadar ki Bakış, duruş ve e, davranışlarında pek bir değişiklik olmayacak demek ki. Tabii önümüzdeki sürecin bir de seçim süreci olması beni daha da çok rahatsız ediyor. Kaygılandırıyor açık söyleyeyim. İki nedenle çünkü genelde Türk Ziyacılar Birliği'nin siyaseten beklenti olarak arkadaşlarımız vardır doğal olarak. Bunu yadırgamıyorum ama siyasetle meslek örgütün de birbirinden ayırmanın zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü çok iç içe olduğu sürece bu tür beklenti ve talepler gerçek anlamda hizmeti vermede önemli aksaklıklar ama burada bir Dipnot vereyim mutlaka bilgi sahibiniz evet sinizdir. Ee, yeni seçim yasasında eğer bir sivil toplum örgüsünde veya meslek odasında veya herhangi bir dernekte nerede olursa olsun yönetiminde olan insanlar eğer siyasi hayata atılacak ise e, se seçim yarışına girmeden evvel o görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor. Ama söylemek istedim Ama değildi e Mustafa. Siyaseten kendini bir yere hazırlayan arkadaşlarımız ne yazık ki çok fazla risk alamıyorlar. Yani Meslek örgütü mücadelesi bir risktir. Gerektiğinde karşısındaki kim olursa olsun işte bugün AKP'dir. Geçmişte biz e, kapattığımızda biliyorsun koalisyonlar dönemiydi. Yarın bir başka parti olacak. Hayır Ama... onu onu anlıyorum da sevgili başkan söylemek istediğim şu. Yani eski eskiden Böyle bir rahatlık söz konusu olduğu için insanların hayalinde de tabi herkes de olabilir. Yani millete hizmetle ilgili bir milletvekili adaylığı ancak bunu daha kolay ve şey verebilir, cesaretle verebiliyordu. Onun kolaycılığı vardı çünkü neden seçilemediği takdirde yeniden meslek örgütündeki bunu görevine devam oluyor. edebiliyordu. Benim, benim için, o anlamda söyledim. Benim hiç haklısınız. Önemli olan ve beklentim. Bu dönemdeki kritik geçecek sürecin Türkiye Eczacılar Birliği tarafından ve tüm eczacı tabanından doğru algılanması ve ona göre hareket edilmesi. Evet. Nedir o? Şimdi bakıldığında e, sağlıkta dönüşüm son beş yılda en ağır faturayı eczacıya ödetti. Ve ödetmeye devam ediyor. Ve a, sağlıktaki dönüşümün artık e, sonuna geldik. Yani birkaç adım kaldı. O adımlar da atıldığında artık Türkiye'deki yeni bir sağlık düzeni den bahsetmekten anlamıyla mümkün olabilecek. O da nedir? İşte aile hekimliği uygulaması evet. önümüzdeki süreçte. Onunla ilgili de öngörünüzü almak isterim. girecek. E, kamu hastane birlikleri yasası, yasası gündeme var, evet. gelecek. Ve ben Türkiye Eczacılar Birliği bu konuda ne düşünüyor bilmiyorum ama 6197'nin de bu önümüzdeki süreçte tekrar eczacının gündemine geleceğini düşünüyorum. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Türkiye'de şu anda iktidar olan parti seçim sürecine yönelik bir çalışma içindi. İşte referandumdaki o %58'lik, %42'lik evet hayır farkı bugünkü iktidarı görece olarak güçlü duruma getirmiştir. Hı hı. Önündeki seçenek vardı. Bunu her zaman dile getirdim. Ya bir erken seçimde bu gücü sandığa taşıyacaktı ya da bu aldığı rüzgarı daha da e, yapacağı atılımlar ve bu konuda ortaya koyacağı özellikle e, her seçim döneminde her siyasi partinin yaptığı gibi e, para musluklarını da belki biraz açarak ekonomiyi bozma pahasına yeni adımlar atacağını düşünüyorum. Ve bu süreçte de e, mesleğimiz alanında da köklük değişimlerin gündeme geleceğinin sinyallerini alıyoruz bu nedir? Öncelikli olarak isterseniz aile hekimliğini Lütfen, konuşalım. Evet, Ondan sonra da çok. yasal değişikliklere gelelim. Çünkü bunlar temel değişiklikler olduğu için öyle SGK'nın bir uygulaması bir yönetmelik bir e, iç... Tutun e, iç butun bir memlemesi değil. Evet. Çok kolay değiştirilebilecek, değiştirilebilecek ya da değil. bizim ve bize vereceği zarar bir noktada tutabileceğimiz şeyler değil. Köklü değişiklikler tümden mesleği bir başka yöne taşıyacak bir takım adımların atılması gündemde. Buna karşı Tüm meslek örgütünün tabandan tepeye kadar tek vücut olarak mücadele etmesi Peki gerekecek. O aile hekimliğinde de kaygın, kaygın şöyle. İstanbul çok büyük bir metropol. 5000 ezane şu anda hizmet veriyor. Evet. Ve e, genellikle altyapı henüz tamamlanmamış. Nedir o? İşte yeterli hekim yok. Yok. E, hekimlerin e, hizmet vereceği yerlerde teknik altyapı eksik. Yani malzeme eksikliği var. Yani eksiklik çok fazla. Bunu tabip odası da dile getiriyor. Evet. Şey baş uygulama başladığında bir kaos var diyor. Yani hizmette kaos var Ben işin biraz eczane tarafına bakmak istiyorum. Yani bugünden daha bazı eczanelerimiz bazı eczacılarımız işte oluşacak aile hekimliği uygulamasına yönelik kendi konumlarını ona göre düzenliyorlar işte nedir sağlık ocaklarının karşısında giderek hızlı bir artış var yeni sağlık ocakları açılıyor ki sonuna geldi artık pek çok sanal vaziyette yani, duran e, aile hekimliği birimleri var e, Beni en çok rahatsız eden bu uygulamanın başladığı daha önce pilot uygulamaların başladığı illerdeki sayıları eczane sayıları çok küçük olmakla birlikte birçok etik bozulma yaşanmış. Yani hekim ve eczacılar kendi aralarında birçok ilişkiye girmişler. Bu ilişkiler bugün bakıldığında İstanbul dışında, dışında yani karşılıklı evet. çıkar ilişkileri oluşmuş. Edirne gibi bir ilde e, uygulama başladığında her hafta 10-15 nakil başlamış. Yani düşünün 105 merkezde Esa, ili olan aynı, şeyi söylüyor aynı şey olan bir mesela. ilde yani her an, her hafta 10-15 eczane demek Türkiye genelindeki İstanbul'un konumunu düşürdüğünüzde haftada 150-200 eczanenin nakli demektir. Bu yani o kadar etraf değişti ki, değişiyor ki bu devam edecek. İşte hekimin olduğu yere eczacı gidecek. Yani aileki aile tipi bir eczacılıktan ziyade hekimin peşinde koşan bir eczacılık şekli oluşmaya başlayacak. Kaldı ki bu aile hekimli uygulamasının da görünen yüzü, yani şu anda mümkün olduğu kadar siyasi iktidar açısından bakıldığında seçime yönelik elindeki en önemli kozlardan biri işte Doğru. ne diyecek hastaya doktor ayağınıza getirdim tedavi ayağınıza geliyor hizmet ayağınıza geliyor oturduğunuz yere doktor gelecek sizi kontrol edecek e belki arkasından eczacı da size ayağınıza kadar ilacınızı getirecek çünkü giderek bu konumda olan bir hazırlık var. Yani bunu Türkiye'deki e, yaşananlara e, görerek İstanbul'daki meslektaşlarımızın tümünün böyle bir e, tavır içine gireceğini düşünmüyorum. Asla kabul etmem böyle bir evet. şey ama ne yazık ki bu konuda belli adımların da atılacağı alıyor alıyorum. Etik, yani, etik bozulmanın yani önünü, önünü, en büyük, önünü açan en büyük, bir en büyük kaygıdır. Yol yönteme benim için. Doğru yani, Türkiye'de tarzı. ne olursa olsun ama İstanbul'da bu konuda bir etik bozulma ee, başlarsa birbirini tetikler hızla e, buna müdahale edemeyeceğiniz bir noktaya. Bu atışın. yozlaşmada halk sağlığıyla ilgili en ufak bir yararı olmayan bir ilişki. Şimdi başlangıçta tabii ki halka evet. bu çok cazip görünecektir. Cazip olduğunun e, imajı verilecektir. Öyle hissettirilecektir bir ama aklımıza bir havuç olarak sunuluyor tabii. Bir yıl abi. sonra bakıldığında aile hekimliğinde tabii bunu e, bu konuda çok daha deneyimli olan hekimlerle olan birlikte sohbetlerimizde görüyoruz. İşte performans kriterleri devreye girdiğinde Hekimin işte bütün teknik altyapıyı kendi oluşturması, bulunduğu yerin kirasını vermesi gibi özellikle metropol olan hayat şartlarının çok pahalı olan kentlerde işte o hekimin aldığı e, gelirin e, tüm giderleri karşılamada yetersiz kalacağı ve giderek bu etik bozulmanın hızla o alanda da eczacı ile birlikte hekimlerde de doğal olarak ortaya çıkacağı. Küçük i̇şte, illerde evet, bunu e, yaşam şartlarının kolay, kolay, kolay olduğu edelim, yerlerde ediyordu hekim açısından bakıldığında alınan maaş ve ortaya konan gelir belki tatmin edici ama İstanbul, Ankara gibi çok büyük illerde bu daha büyük sıkıntıları doğuracak. Evet. Bunu dile getiriyorlar. Bir de sevk sistemi başladığında yani halk açısından da bu işin o kadar böyle hastanın doktor ayağına gelecek gibi olmadığı da ortaya çıkacak diyorlar. Yani her işin iyi tarafı önce gösteriliyor. Handikapları arkadan geliyor. Benim eczane açısından, eczacı açısından en büyük kaygım da Hızla bir telaşla aman bu işte biz de dışarıda kalmayalım e, telaşıyla bütün taşların yerinden olma, oynaması ve e, kendi içimizde son dönemde e, gözlediğim ve rahatsız olduğum o birbirine karşı güven duymama e, yahut da birbirine karşı bir aşırı rekabete dayanan e, anlayışın da Giderek aile ile birlikte e, hızla e, çoğalmasıdır. Ki ee, bunu, önümüzdeki bunu, dönem en büyük ihtiyacımız olan şey yan, ol. yan yana durabilme. Bu sonunda söylemek istiyorum. Söyle pardon, dedim. Pardon. Ee, nerede bunları rastlıyoruz? Mesela işte dönem dönem SGK'ya olan hizmetlerde işte yaşanan büyük aksaklıklar yahut da orta derecede sıkıntılar nedeniyle bir iki saat ilaç vermeyi durduralım dediğimizde bunu tartıştığınızda yanımdaki arkadaşım verirse ben ne yaparım? Yani birbiriyle aynı hizmeti veren yan yana iki komşu birbirine güvenip de bir adım atamıyorsa bunu Türkiye'deki tüm eczacıya buna benzer adımları attırmak çok zor. Yani evet. giderek bu ekonomik sıkıntı ve ekonomik geriye gidiş eczacıyı yalnızlaştırıp çaresizleştiriyor. Bu, bu çok acı. Yani güçlü bir eczane yapısı her türlü direnci gösterir. Ama zayıf olunca ben bu reçeteyi yapamadığımda, bu reçeteyi karşılayamadığımda bu benim kasama girmediğimde ben ay sonunda işte çekimi nasıl öderim, kiramı nasıl öderim endişesi ki bunu da çok yadırgamıyorum yani çok da dedi. eczacılarımızı bu adımları atmakta bazen tereddüte düşürüyor Şimdi aile çok, hekimlik... çok haklısınız bu konuda eczacı belli sürelerle o kamuoyu yaratmak için elinde çok önemli bir hizmet şeysi var, silahı var o silah zaman zaman kullanmak birbirine güvenerek kullanmalı. İşte Kullanmazsa bunu, hepimiz tükenip gideceğiz. Bunu çok gideceğiz. can acıtan, bize çok ağır bedel ödetecek bir süreçte kullanmak gerekiyor. Bir de tabi bakıldığında meslektaşlarımız açısından sürekli işin ekonomisini doğal olarak ön plana çıkartmak zorundayız. Ama Mesleki anlamda ortaya çıkacak kayıplar artık ekonomiyi falan tartıştırmaktan öte olacak süreçte şimdi onlara gireceğiz. O açıdan e, meslektaşlarımızın mümkün olduğu kadar e, mesleğine sahip çıkmadaki birinci adım o etik bozulmaya karşı dirençli olmaları gerekiyor. Uygulamanın e, gelişmesini takip etmeleri gerekiyor. Biz bu konuda sorumluluk almaya hazırız onu da e, parantez olarak söyleyeyim önerimiz var. Türkiye Eczacılar Birliği'nde bu konuda bir çalışması var. Ama o da şudur. Ee, uygulama başladığında İstanbul'da, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası ve hı hı. Sağlık Müdürlüğü'nün koordineli bir e, oluşturacağı ekiple e, bu işi takip etmek. Çünkü e, aile hekimliğinin uygulama yasasında esasında bir takık etik bozulmalara karşı yasal müeyyideler var. Var. İşi o tarafına işletebilirse Görmezden geliniyor, e, evet. o, kadar, o konuda bu işin tarafları olan 3 meslek Dilerim. meslek grubu ve bir sağlık otoritesi evet. sağlam durursa. Bu konuda başlangıçta olan ve sayısı çok sınırlı kalabilecek bir takım yanlış adımların o anda Yok önüne geçersek şu anda işte İstanbul genelinde sağlık ocaktan çevresinde yer alan meslektaşlarımıza yetek kadar hekim ve reçete var. Yani yeter ki bunu bir rekabete dönüştürmeden bunu farklı bir şey noktaya taşımadan yani hekimleri oradan alıp buraya getirmeden çözmemiz gerekiyor. <gülüyor> Özür dilerim, bunun çabası içindeyiz. Bunun başarılması tabi diğer iki grubun da buna olumlu yaklaşmasını gerektiriyor. Ee, Bunun olacağını düşünüyorum ben. Sağlık otoritesi bu konuda sağduyu gösterirse olmayacak bir şey değil. Değil. De güzel bir bu konuyu evet. tartıştık. Zaten aile hekimliğinin neleri getirip neler e, yaratacağıyla ne ilgili biliyorlar. Bunu önümüzdeki süreçte uygulama başlamadan önce e, sevgili Mustafa... Meslektaşlarımızla da paylaşacak toplantılarının da düzenleme çabası içindeyiz. Onun için aile hekimlerini bir kenara koyalım. O konuda hassas olalım. Evet, evet. E, aceleci davranmayalım ve belli bir panik içine girmeyelim. Girmeyelim. Girmenin de gereği yok. Evet, evet. ama çok dikkatli olmamız gerektiğinde panikten öte çok sesimizi çıkartmamız gereken bir konuyla karşı karşıyayız. Türkiye'de Sayın Başbakan'ın ben ilaç alanındaki tekeli kıracağım. Rekabeti açacağım ve ilacı eczane dışına çıkartacağı söyleminin ardından bugüne kadar geçen sürede bir takım gelişmeler var. Dönem dönem bunları meslektaşlarımızla paylaşıyoruz. Artık ne yazık ki bu önüne geçilmez bir şekilde bu mesleğe yönelik bir takım adımların atılacağını ortaya koyan ve çok da fazla kamuoyunda duyulmayan bir takım olaylar oluyor. Ama duyulan şeyler de var. Yani o yüzden eczacıya bakışı açısından hükümetin en son örneği onu bir daha hatırlatmak lazım. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı çok kötü bir şey söyledi. Dedi ki geçenlerde biz eczacılarla mücadele ettik kazandık. Ve o kazanç sonucunda onların cebinden aldığımız şu kadar milyar TL'yi ikrar ediyor yani. TL'yi vatandaşın cebine koyduk dedi. Şimdi bir eczacıyı vatandaş olarak nitelemeyen taraf olarak gören yani vede, bir vede mücadele ettiği bir karşı, karşı hedef olarak bir bakan. eczacı da vatandaş. Aynen. Yani o eczacının cebinden aldığın işte bugün İstanbul'da 300 belki 500 sayılarını bulan kapanan eczane ve o kapanışla birlikte orada çalışanlar onların getirdiği ekmekle yiyenler, evet. geçinenler onlar vatandaş değil. Yani şimdi eczacıyı o kadar böyle bir e, yere koydular ki biraz da bu endişelerimin e, bu kadar en üst düzeyde olmasının nedeni bu. Şimdi bir örnekle bundan sonraki adımın ne olacağını anlatayım. E, Türkiye'de belli gruplar eczane zincirleri kurma hazırlıklarını yapıyorlar. Evet. Bunları zaman zaman dile getirdim ama son bir örneği var ki bir ilaç firması. Onun yakında da açıklayacağız. Yeni kurulmuş ürünleri olan, eczanelerde ürünleri satılan ilaç firması özellikle devir eczaneleri ve bu devir eczanelerinin içinde nakit girişi iyi olan eczanelere dolaşıp eczanelerinizi biz devir alalım. Zincirlerimizi kuruyoruz. Gelin zincirimiz içinde yer alın deme cüretini buluyor kendinde geçenlerde bize şikayet olarak iletirdi. Bu bir meslektaşımızla ilaç firması mı yoksa ilaç firması ilaç, kanalında mı? İlaç bir şey? firması ve ilaç e, ilaçları da bugün eczanelerde satılan akıldığında sahiplerini araştırdığınızda bugünkü iktidarın işte kurucuları yakın olan da, yakınları evet. olan Evet. işler ve bunu şöyle diyorlar işin acıktı tarafı o işin dikkat edilmesi tarafı o siz merak etmeyin eczacının bunun yasal düzenleme hazırlıkları tamam çok yakın sürede bununla ilgili prosörler tamamlanacak ve bir yasal olarak biz bu hizmeti vermeye başlayacağız 60'a yakın eczane ile bağlantıyı kurduk 30'a yakın İstanbul ve çevresi 30'a yakında İstanbul ile dışında eczanemiz hazır bunun yanında Belli sayıda eczacıyı da işe aldık, istihdam ettik, onlara da eczane açtıracağız. Bu kadar rahat dile getiriyorlar. Bunların isimlerini kamuoyuyla eczacı arkadaşlarımızla paylaşacağız. Ama isimden daha önemli anlayış, anlayış. bekleyiş ve mantık. Şimdi bu kadar tehlike yakınken, iktidarın önümüzdeki sürece yönelik beklentileri olanlara çok rahatlıkla bu konudaki yasal açılımını getirebileceği ve geçirebileceği bir dönemi yaşayacağız. Esas tehlikenin büyüğü buradadır. Burada artık e, hani ne derler e, yolun bittiği noktadır. Bundan sonra yapılması gereken neyse bu meslek örgütü bir an önce bir araya gelip bunun tedbirini almak. Bu tedbir nasıl alınır? İşte bu tedbir Türkiye Eczacılar Birliği başta olmak üzere bugüne kadarki sessizliğini bozarak Türk Eczacılar Birliği meslek odalarını işte eczacı odalarını bir araya getirecek ve bunlara önce bir moral aşılayacak. Durumu anlatacak ve bu konuda bir ortak karşı çıkışla tavrımızı net koyacağız. Bunu eczacı tabanına anlatacağız. Eczacı tabanı kendini yalnız hissediyor. İşte dediğim gibi ne yazık ki o çaresi, o yalnızlık, çaresizlik. o çaresizlik bir takım yani. yanlış adımları attırıyor. Eczacıya yeniden güven aşılamak zorundayız. Doğru. Çünkü bu yasa değişir. Bu alana birileri girerse ondan sonra 3 eczane var, 5 eczane var. İşte 50 reçete geliyor, 30 reçete azalır. Hesabı yapmaya gerek yok. Çünkü ilk planda, zaten, ilk planda evet, bu gelenler olabilir. işin nakit kısmının Şeyinde, şeyini elinden değerlinde. alacaktır evet. eczacıdan. ikinci aşama ondan sonra kurumlar oturduktan işte SGK kendi içinde iyice kurumsallaştıktan sonra onun reçetelerini de alırlacaklar elimizden. Evet. Şimdi bunu evet. görmek, lazım. görmek lazım. Burada durduğumuzda buna izin vermediğimizde mesleğimizin geleceğidir kurtaracağımız. Belki bugünümüzü kurtaramayacağız ama geleceğimizi kurtaracağız. Önümüzdeki 6-7 aylık süreçte işte başta 6197 olmak üzere kamu hastane birlikleri yasası da hastanelere yeni bir şekil vereceğinden özellikle hala hastane çevrelerinde konuşulan ve taşınan meslektaşlarımız açısından da çok handikap teşkil edecek orada yeni düzenlemeler olacağı için yasal düzenlemeler karşısında hassas olmalı ve koşulsuz buna karşı çıkmamız gerekiyor. Sevgili başkan seçimlere kadar tabii bir şeyler yapılabilir ama en büyük tehlikeyi bilmiyorum katılır mısınız? Ben seçimlerden sonra görüyorum bazı radikal adımları düzenlemeleri kendi adına seçimden aynı güçte çıktıkları takdirde bu siyasi iktidar bu adımları çok daha rahatlıkla atabilir o nedenle eczacı kesimin de seçimlere doğru mevcut iktidarın bugüne kadar yaptıklarını bir sorgulaması ve o sorgulamadan sonra da o tercihlerini Doğru kullanması gerekir diye düşünüyorum Bilmem katılır mısınız? Tabii ki katılıyorum ama şunu ben Çünkü e, seçimlere kadar çok koyarım. fazla Hiçbir Aa. kesimle e, karşı karşıya Gelip de belli bir e, Karşı çıkışın toplumsal anlamda oluşmasını istemeyeceklerdir. Esas bu tip öngörülerini seçimden sonra yapmak gibi bir strateji izleyebilirler. O konuda da meslektaşlarımızın duyarlı olması yani ben gerek. biraz daha bu konuda senden karamsarım. Çünkü Türkiye'de Türkiye'de yani, onu bile beklemeden Türkiye'de bu işlere çok şey hızla değişiyor, değişiyor, hızla değişen diyorsunuz. bir şey konumundayız. Bir de yani ben o, o seçim analizi yapmakta biraz e, bu konuda başarılı olamayan bir insan. Yani Bugün <gülüyor> e, %58'lerin %42'lerin ne kadar hangi partiye o, o ait olduğunu bilmek mümkün değil. Yani e, yarınla e, seçimde bir başka sonuç da çıkabilir. İşte dediğiniz gibi bu iktidar devam da edebilir ama... Genel anlamda geçmişten bu yana baktığımızda bu ülkede sağlık politikaları bir yoluna girdi mi kolay kolay gelen de onu değiştirmiyor. O da bir handikap evet, Yani maalesef. o açıdan çok uyanık olmak durumundayız. Yani bugünden yarına bu tür adımları atabilir. Çünkü bugün attığında Hayır, bu mesleki mücadeleyi verirken seçim döneminde de yeniden bir sorgulaması gerekiyor bazı sor... olayları Şimdi, diyorum meslektaşlarım. Bunu her Yoksa zaman bu yapmak mücadele... zorundadır. Yani e, geriye dönüp Özellikle e, uzun yıllar eczacılık yapanlar bu işi daha iyi e, bilecekler ya birebir yaşadılar. Yani gelen süreç içinde eczanelerin hangi süreçlerde daha geriye gittiğini, daha büyük e, darbeler yediğimizi kendileri de birebir yaşadıkları için çok iyi o kararı verebileceklerdir. Evet. Ben şunu söyleyerek e, bu konuyu bitirmek istiyorum. Hükümet şu anda en güçlü olduğu noktada güçlü olduğu noktada da e, bu tür kararları alabiliyor. Çünkü bu kararların onların genelde bir hükümet bakışıyla yaptığınızda zararı uğrayacak kesimle bu işten nemalanacak kesimin karşılaştığında artısı ne evet, kadarsa artsın. ben onu düşünürüm. Yani evet. çok fazla eczacıya yönelik e, sıcak bir bakış içinde olsalardı bugüne kadar bizim hükümetten taleplerimiz öyle çok da fazla ekonomiyi alt üst edecek dengeleri bozacak talepler değildi. Çok masumane ve çok kolay yerine getirilebilecek taleplerdi. Ama bunları bile yerine getirmeyen, sürekli eczacının üzerine giden kaldı ki, Türk eczacılar bilin bu sessizliği onlar için bulunmaz bir e, ortam Mimmet. yaratmışken, evet. yine e, aynı kararlılıkla biz bu alanda gerekli düzenlemeleri yapacağız diyen anlayışın bunu hayata geçirmesi için en müsait dönem olduğunu ben düşünüyorum. Evet. O açıdan e, tüm meslektaşlarımı ve Özellikle sevgili oda başkanlarımı da dilerim bu mesajım onlara da gider. Bu konuda uyarıyorum. Lütfen bir an önce artık meslektaşlarımız kendi içindeki çekişmeleri bir kenara koysunlar. Düşünsel farklılıklarını bir kenara koysunlar. Siyaseten hepimizin farklı düşünceleri var. Yan yana bir masada oturan dört kişinin çok da doğal ve saygı da duyuyoruz. Ama ortak payda da yok. Bugün iktidarı eleştiriyorsak, lazım. biz her dönem iktidarları eleştirdik. Çünkü canımızı acıtıyorlar. Mesleğimize evet. karşı yapılan her türlü yanlışlıkta iktidarlar bundan sonra da eleştirilecek. Yanlış yapan her iktidar eleştirilebilmelidir. Evet, yeter ki <gülüyor> e, adımıza doğru işler yapılsın. Kim yaparsa da ona saygı duyuyoruz. O ayrı bir konu ama bu işin çözümü bu noktası budur yani tabanımız meslektaşlarımız kendi içinde çekişmeyi bir kenara koyacak ortak mesleğin çıkarını kendi önüne birinci hedef olarak koyacak meslek örgütü de artık Türkiye Eczacılar Birliği de artık bu sessizliği bozacak yahut da eczacı odaları o sessizliği ona bozduracak, bozduracak bu, evet. İstanbul Bursa, Kocaeli, e, Diyarbakır, Zonguldak e, bir araya geldiğinde e, çözülecek bir konu değil. değil. Yani 50 eczacı hein? odasının Toplik. birlikte Müslim çözülecek bir lazım konudur. Ya. Yoksa bir meslek göz göre göre yok edilmektedir. Bunu da açıklayalım. Efendim, dilerim bu yaz uykusundan evet Türkiye eczacıları birleri yeye uyanır ya da uyandırılır hep beraber. Sevgili Başkan, zaman hızla tükendi. Ee, bilmiyorum meslektaşlarımıza e, değineceğiniz başka son sözünüz yoksa ben kapatacağım. Son diyeceğim ee, öncelikle Evet. E, birinci bölümün sonunda radyoya teşekkür unuttum. Radyoyu daha da geliştirip daha da e, dinlenir ve e, keyif alınır hale getiriyoruz bu yapılan düzenlemelerden. O da e, değişikliklerde o olumlu da güzel olacak. Mi? Daha zengin programlarla karşılarına çıkacağız. Ee, bir de cumartesi günü mali kongremiz var. Mali kongremizde bu konuları daha detaylı ve daha da karşılıklı tartışarak, konuşarak e, yeniden değerlendireceğiz ve hep birlikte kendimize önümüzde bir yol çizeceğiz. Nerede yapılacak efendim? Ee, kongremiz e, Taksim'deki e, e, hmm, saatini ve şeyini tam olarak... Evet, saatle bir saniye. Hatta ot, otelimizi... Otel, otelimiz e, Prestij Otel e, evet. Taksim'de meydanlar evet. e, meslek içi eğitim programlarını yaptığımız otel saat e, cumartesi günü onda başlayacak gündemimiz çalışma raporunun içinde yer alıyor e, ve orada e, cumartesi günü e, mesleki anlamda yaşananları ve e, sorunlarımızı ve çözümlerini birlikte e, mali kongremizde görüşeceğiz tartışacağız ee, evet, çok buradan, önemli sorunları olmayan e, müsait olan tüm meslektaşlarımızı mali kongremize katılmaya ve bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum e, ve onların da e, bize katılımının güç vereceğini bir kez de altını çizmek istiyorum. Evet sevgili meslektaşlar bu cumartesi günü bu da bir görevdir. Gerçekten İstanbul Eczacı odamızın bir yıllık çalışmalarını sevgili başkan çok anaatlarıyla anlattı. Bunu daha derinden ve karşılıklı tartışarak, değerlendirerek iyi bir kongre sürecini geçirmek istiyoruz. Tüm meslektaşlarımızı da kongremize davet ediyoruz. Sevgili Başkan, zaman ayırdınız, programıma konuk oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten İstanbul Eczacı Odası, daha doğrusu İstanbul Eczacıları olarak bu kişisel görüşüm ama buna sanıyorum pek çok meslektaşım katılacaktır. Çok şanslıyız. Sizin gibi bir başkan ve yönetim kuruluna sahibiz. Ee, Türkiye'deki tüm eczacılar da çok şanslı. İstanbul eczacıların böyle bir dayanışma ruhu, karşı çıkışları var ki bu meslek hala ayakta durmaya devam ediyor efendim. Tüm meslektaşlarımıza da buradan Şimdi, teşekkür ediyoruz. Tekrar bana söz hakkı veriyorsun. Esasında bu söylediklerine çok teşekkür ediyorum ama İstanbul Ezacı Odasını son geriye dönüp 30 yılına baktığınızda hep yönetimlerini bir yere taşıyan bir yerde tutan tabanıdır yani İstanbul Ezacı Odası tabanıyla var olmuştur tabanının desteğini almayan bir oda yönetiminin başarılı olma şansı hiç olmamıştır. Değil yani. O açıdan o destektir bizi. Ee, onar eden o destektir bizi güç veren kılan, başarılı kılan, o evet. destektir bizim arkamızda olduğu sürece zaten söz olarak ve, evet. Türkiye eczacıları İstanbul eczacılarına teşekkür etmelidir gibi bir laf ettim yani gerçekten İstanbul eczacısının şunu demek gerekiyor Türkiye'deki eczacı tabanı tüm ülkedeki eczacı tabanı kendi odalarına da tabi verdiği mücadele için müteşekkir ama İstanbul'u bir ayrı yere koyduklarını sağ olsunlar İnternet aracılığıyla, telefonlarla, mail atarak e, her zaman e, dile, getiriyorlar. dile getiriyorlar. Onlara da ayrı e, bu vesileyle teşekkür ediyorum. Çünkü e, hiç önemli değil İstanbul, Ankara'sı, İzmir'i önemli olan mesleki anlamda doğruları söylemek, doğrulara sahip çıkmak. Mesleği bir yere sahip taşımak. sahip çıktığınız evet. noktada e, Türkiye'deki tabanın tamamı da bunu görüyor ve o desteğe veriyor. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili Başkan, biz de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, bir sonraki ay tekrar buluşmak üzere. Esen kalın efendim. Ayda bir, hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç.